اعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بك, الشياطين. وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون الا الساعه تاتي ان فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم بالقرآن العظيم وبارك الحمد لله رب العالمين الصافر الله الحي القيوم حَصَّلْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّ مِلَّذ۪ي لَا يَمُوتَ اَبَدًا وَدَفَعَتُ عَنْكُمْ السُّٓو وَبِلٰى حَوْلَ وَلٰى قُوْوَةَ إِلَّا بِاللٰهِ الْعَل۪ي Kıyamet alametleri ile ilgili dersimizden Deccal'la ilgili bölümdeyiz. Bu derse Deccal'ın şekli şemaili ve fitneleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Rabbim cümlemizi bizden gelecekleri onun şerinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şeriflerde tabi çok hadis-i şerif var bu hususta. Bazı rivayetlerde genç, bazı rivayetlerde ihtiyar olarak çıkacağı zikrediliyor. Cüsseli olacak. iri yapılı. Efendim Esmer olduğu, fakat esmerliği saf bir, yani sade bir esmerlik, yanaklarında bir pembelik olacağı, saçının kıvırcık olacağı, hatta çok kıvırcık olacağı, aşırı böyle. Şimdi bazı gençler var ya, kafalarını böyle bir şeyler sürüyorlar, cöleler mi möleler mi böyle dik tutuyorlar saçlarını ya, Aynı öyle diyor. Saçları böyle dik duracak. Artık o gençler benzemesinler ona madem öyle canım. Teccalla Allah lüzum yok yani böyle böyle şeyler yakışmıyor demektir. Teccal aynı öyle olacak diyor. Ben de görünce kitapta baktım öyle hatırladım tabi. Eskiden böyle bir şeyler yoktu. Şimdi böyle sivriltiyorlar saçlarını. Şey gibi duruyor sanki e, çivi gibi. Öyle olacak. Efendim Gözleri ayıplı, tabi hadis-i şeriflerde hadis-i sağ gözü şöyle, sol gözü böyle biraz rivayetler farklı ve muhtelif ve fazla. E, bu itibarla e, hadis-i şeriflerin özeti olarak toplayacağımız mana Kazıyaz Hazretleri bu rivayetler arasında bir derleme yapmış. İmam-ı Hazretleri de bunu çok güzel görmüş. İki gözü de ayıplı. Bu gözleri çok önemli. Ee, şaşı manasından ziyade ayıplı manasına. Şöyle ki, gözünün biri görmüyor. Yani ziyası yok, gözün ışığı yok, gözün aydınlığı yok. Göz var fakat görmüyor. Ve... Cam gibi, yeşil cam gibi. Gözün biri yeşil cam gibi. Fakat görmüyor. Gözün biri iri üzüm tanesi gibi dışarıda. Bu çok önemli ve belirgin bir alamet. Her görenin fark edeceği bir işaret. Ve gözünün kenarında, burun tarafı demek şuradır. Gözün şu tarafında. Burada da tabi bazı ihtilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde, bazı yerde iki göz ama e, bazı rivadilerde efendim gözün yanında bir et var. Kalın bir et, deri parçası. Baya belirgin bir şekilde gözü kapatacak şekilde, gözü kapatmaya yakın bir şekilde bir et. ...gözünün kenarında var. Şimdi tabi... ...bu adam... ...insan... ...Yahudilerden olan... ...bir insan. Tabi bazı rivayetlerde tam insan, ana babası insan. Bazı rivayetlerde... ...cin karışımı var. Yani... ...efendim... ...cinlerin de bazı çocukları oluyor. Cinle evlenip de çocuk doğuranlar da oluyordu. Ee, bunlar önümüzde daha ziyade vuzuğa kavuşur. Bu mel'un ilahlık taslayacak. Onca için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne rabbekum leyse bi'aver Teccal gözleri ayıplıdır diyor. Sizin Rabbiniz de böyle bir ayıp olmaz. Sen nasıl ilham diyorsun? Yani gözünün kenarında sert bir deri parçası var, gözünün biri görmüyor, biri dışarıda böyle bir betmenizlen, böyle bir efendim rezil görünümle ilham diyor. Firavun da dedi ben sizin en büyük Rabbinizim. Onun için Mehmet Akif gittiğinde e, Mısır'a mumyalanmış haliyle, tabi o Kur'an-ı Kerim'de geçen firavun değildir. Allah-u Alem İngiltere'deki müzede sergilenendir. Çünkü o sahilde bulundu. O mumyasız olarak korunduğu için onda ayet var tabi. Bu Kahire'deki müzede olan Firavunlar çoktur. Fakat onlar mumyalı olarak saklandığı için onda bir nişan yoktur. Bu pis çehre miydi? Ene rabbukumul aliyy adiyen Mehmet Akif onu görünce yani bu suratlan adam ben senin Rabbinizim der mi ya? Yani ne kadar yakışıklı olsan da denmez de. İyi o zaman yani yakışıklı birisi çıkıp da diyebilir mi ben senin Rabbinizim? Allah adamı cumartesi ne çevirir ama yani bir de insan suratına bakar ya. Şu Deccal'ın tarifine bak, şu rezaletine bak. Ondan sonra bazı rivayetlerde Kısa Olduğu zikrediyorum Bazı rivayetlerde uzun olduğu zikrediyorum Tabi burada Kısa olan rivayetler Yorumu şöyle yapılıyor En ve boy Orantısı olarak kısa Yani o kadar eni olanın Boyu daha fazla Olması lazım Yoksa boylu cüsseli vücutlu ama Enine göre Boyu kısa. Evet. Diyelim üç metre, dört metre. Ama eni de iki metre ise ne, ne oluyor? Genel görünümde kısa oluyor. Bu manada anlayalım. Ondan sonra iki dizlerin arası açık. Dizlerinde çarpıklık da var. Bir de e, dizlerle bu baldırlar böyle açılarak yürürler ya. Bacakları açık vaziyette yürüyor. Efendim Cüssesi büyük, yani cüssi olarak, cüssesi büyük, işte kafasının saçları, ağacın dalları gibi, ağacın dalları gibi çok ve ayakta bütün böyle dikik saçları. Ne acayip bir şekil. Hiç internette falan bunun filmini yaptılar mı acaba? Bu tariflere göre bir şey çıkarabilirler yani. Ondan sonra aşırı kıvırcık dediğimiz saçlar kırık. Su kuma diyor rüzgar vursa gibi. Su kum karıştığında rüzgar vurup da ona öyle bir şekil verse gibi bir hal. İki gözünün arasında şurada ne yazıyor? K, F, R harf olarak ama Harfı mukatta olarak yani kefere diye böyle Kuranda okuyorsun bir bir elif bde vardır hani k ayrı f ayrı R ayrı işte öyle. Hami onu birleştirdiğin zaman kefere yazar öyle değil. Harfler tek tek. İki gözün arasında efendim yazılıyor. Okuma yazma bilsin bilmesin. Ha, Müslüman olan herkes okuyabiliyor. Yani okuma yazması olmasa da Müslüman olduğu zaman Allah ona onu okutuyor. Fakat kafirler okuyamıyor. Ondan sonra zürriyetsiz çocuğu olmamış olmuyor. Medine-i ve Mekke-i Mükereme'ye giremiyor. Peşine böyle suratları kalkan gibi bir millet uyuyor bunlar Moğol Tatar ve Moğol milleti var ya suratları böyle şey gibi şimdi bir film yapışlar Cengizan Benkizan onlar o hüla güler hüla güler o Moğol Tatarları suratlarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep tarif ederken ne diyor böyle kalkan gibi böyle şey gibi değişik suratları var ya o millet çok uyacak deccala Ey İspahan Yahudilerinden de 70 bin kişi Üzerlerinde Efendim Yeşil taylasanlar var Yani şallar Üzerlerinde yeşil şal olan Atkılar olan 70 bin Yahudi Hepsi Kılıçlı İşte diyorum ya o zaman Hazreti Mehdi'de dönemi olduğu için Kılıçlar çalışıyor yani Deccal'ın sıfatları olarak zikrediliyor gözleri uyuyor kalbi uyumuyor bak şimdi belaya yani uyutamazsın deccala uyuyor gibi de görsen her şeyin farkında Allah Teala böyle nasip etmiş babasını diyor babası uzun boylu sık etli burnu gaga gibi babası onu söylüyor Annesi çok etli, çok şişman ve uzun göğüslü. Annesini tarif ediyor. Efendim, tüyleri, kılları çok sert olan bir eşeği var. E şimdi, demir, geçen hafta dedim, uçağa nasıl diyeceksin ki tüyleri sert? eşeğe uçak dersen, tüyleri serti nereye koyacaksın? Yani bu hakiki eşek yani ve iki kulağın arası diyor kaç arşın hadis-i şerifler sahih hadi şerifler bunlar ben diyor ileride tabii bu konuları işlerim 40 arşın e böyle bir eşek ol merkep olur mu olmaz olur mu dünyada ne eşekler görecek bu bu şekilde efendim bu e genetik şifrelerle oynanırsa bu genetikler bozulursa hormonlamalar klonlamalar bilmem neler olursa neler çıkacağına kimsenin aklı sırrı ermez. Hadi şerife iman edeceksin. Tevile lüzum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Burak gibi sanki. Burak ne yapıyordu? Gözünün uzandığı en ücra köşeye adımını attığı gibi deccalın merkebi de en uzak nereye görüyor ayağını oraya atacak. E tabi yani adam yedi senede bütün dünyayı Mahvedecek, fitneye boğacak yani. Öbür eşekle olacak iş mi? <gülüyor> Normal giderse. Nereye gidecek? Buradan bizim köye kadar gidene kadar kıyamet kopar. Ondan sonra hadis-i şerifte öyle buyuruyor. İbn-i Ebi Şeyber vaat ediyor. Yahrucu'l-deccal ala himar ric ala ric Deccal bir merkep üzerinde çıkacak diyor. Pislik üzere pislik diyor. Tabi altındaki eşek ondan hayırlıdır ayrı dava ama eşeği de murdar bir mahluk, değişik bir mahluk yani, normal şimdiki eşeklerden değil. Ne kadar Hz. Ali Efendi tarif ediyor. Yanında bulunan ordunun işte 70 bin Yahudinin ekseri Yahudiler ve kadınlar, kendisine çok uyanlar olacak, onların hangi taifeden olduğu önümüzdeki derslerde beyan edilecek. Efendim ordusunun başında bulunan adam çok tüylü bir adam ve beru beru diyecek diyor. Halbuki beru şey değil Arapça değil. Türkçe'de değil ama Türkçe'de beri gel beri derler de Türkçe değil. Bu kelimenin aslı nedir? Farsçadır. Beru beru yani iş manasına koş koş gel beri yani gel koş mağazınadır. Beru beru koş diyecek bir Efendim, adam. Bu beru tabiri adamın ağzından çıkacak. Şimdi, Hz. Ali Efendimiz'den rivayetler arasında, tabi daha uzun rivayetler gelecek. Ancak merkebinin diyor, ayakları arası, kulakları arası kırk arşın diyoruz. Ayakları arası, bir gün bir gecelik mesafe. Bu nasıl bir şey? E, dehabbetül da de ona göre nasıl bir canlı mahluk çıkacak artık? bu kudret eseri olan bir değişik mahluk. Bunu normal merkep gibi düşünmeyin. Allah kayadan deve çıkartıyor yani şimdi o ayrı bir şey. E bir de var standart birbirinden doğan bir nesil. Sen ona göre onu kıyas yaparsan efendim öyle bir eşek normal bir eşekten nasıl doğar hesabını yaparsan bunun altından e çıkamazsın. Yer ona gürülecek diyor. Teccal La yer dürülecek. Ne demek yani en hızlı giden nasıl ki mesela jetle gider gibi bütün dünyayı kısa zamanda dolaşacak. Allah Allah. Acayip bir iş. Eliyle bulutlara uzanacak. Güneşi batacakken güneş batmadan batıya ondan evvel, güneşten evvel gidecek. Allah Allah. Topuklarına kadar denze en derin yere kadar topuklarına kadar denze dalacak, oraya kadar üstte kalabilecek. Vesaire. Hadis-i şerifler Böylece devam edip gidecek. Birkaç hafta içerisinde tabi bu konuyu da derleriz toparlarız Allah'ın izniyle. Ancak sizi de tabi çok yormak istemiyorum. Bir buçuk saat iki saat kadar konuşuyorum. konuşuyorum. Üç saat dört saat de konuşuluyor fakat ondan sonra bir sıkıntı gelebiliyor havasızlık vesaire. Tabi herkes efendim özürlü olan insanlar da ona, o hesapla biraz orta gitmekte fayda var. Ne yapalım? Devam edildikçe bereket olur inşallah. O bakımdan çok uzatmak efendim uygun görünmüyor. Zaman ve zemin açısından. Şimdi siretiyle ilgili yani izleyeceği yol bu deccal evvela çıktığında iman ve salah iddia edecek. Yani ben Allah peygambere müminim diye salih takva bir insan gibi yaşayacak pehla biraz da burada. Ve insanları dine davet edecek. İslam, Kur'an bizim millette hemen uyacak. Baya bir e, insanlar peçine düşecek ama din adına. Yani Müslüman diye uyacaklar ona. Ve böylece baya tanınacak. Bir süre sonra Küfe'ye gelecek. Yine Müslüman olduğunu çok açıkça gösterecek. İslamiyetle çok güzel amel edecek. Sevilecek, sayılacak, peşinden gidilecek. Sonra, ben peygamberim diyecek. Şimdi evvela ilahım demeden evvel, basamak basamak. Evvela ne iddia edecek? Peygamberlik iddia edecek. Tabi, her akıl sahibi, mümin, bu iddia karşısında, onu terk edecek. Evet. Zerre kadar imanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceğini inanıyor ve biliyor. Sonra birkaç gün duracak bayağı bir insanlar etrafından dağıldığını görünce yahu diyecek peygamberlik tutmadı bari ilahlık belki tutar. Diyecek. İlahlık iddia edecek En Allah ben Allah'ım diyecek. Allah Allah. İşte bu durumdan sonra, yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün üzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, on sonra kulakları kesilecek, kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu e, şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabının eseri olarak, e ben, ben Allah'ım diyeni Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek. İşte o zaman anında kefere yazacak. Çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Artık bütün Müslümanlar bunun deccal olduğunu anlayacak ve herkes zerre kadar iman taşıyanlar onu terk edecek. Taberani Abdullah İbni Mu'temir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği i şerifte böyle zikrediliyor. Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar bizden gelecek nesilleri ve bütün Müslümanlardan gelecek nesilleri bu zerre kadar imandan en azından zerre kadar olsun imandan mahrum bırakmasın Amin. ve deccala uydurmasın. Kâb-ül Ahber radıyallahu anh, rivayet ediyor. Deccal Şam'da Çıktığı zaman Şam'ın doğu tarafındaki kapıda en evvel belirecek, görünecek. Tabi şu anda da sağdır dedik. Nerededir meseleleri bunları konuşacağız. Şu anda Deccal şu anda değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sağ idi. Onlar önümüzdeki derslerde Sahih-i Müslim'de geçiyor, Hadis-i Şerif Müslim'de. Onu okuyacağız. Sonra aranacak, peşine düşenler olacak. Bulunamayacak. Daha sonra Şam'daki bir minarenin, tabi orada beyaz minare var, birkaç minare daha var. O Emevi Camisi'nin dışında birkaç kilometre gidiyorsun. Tek bir beyaz minare var, cami yok yanında Şam'da. O beyaz minareye de İsa Aleyhisselam'ın ineceği meselesi, Emevi Camisi'nin minaresine inecek ama e, Deccal da o minarenin orada görülecek. Sonra yine peşine düşenler arayanlar olacak, bulunamayacak. Derken işte adı sana unutulacak. Sonra İspan tarafında, doğu tarafında belirecek ve kendisine hilafet verilecek. Yani oradaki insanlar ona tabi olacak. Onu lider tadilik işte. Ondan sonra büyücülük, sihirle meşgul olup sihirler izhar edecek. Ondan sonra peygamberlik ittihadınca millet dağılmaya başlayacak bazı Müslümanlar. Fakat Tabii fitnesi büyük. Şimdi geliyor bir ırmağa. Irmak akıyor. Şimdi adam, sahte peygamberlerden bahsediyordum size, evvelki derslerde. E şimdi, diyorlar adam ki, senin bir mucizen var mı? Denmez, haşa. Şu anda bir insanın dediği ki ben peygamberim, o sen ona dersen ki, efendim bir mucizen var mı bakalım göster falan. Öyle mucize isteyen de kafir olur. Çünkü neden? E, e gösterirse inanacak mısın mesela yani? Bu böyle bir şey istenmez ama laf gelişi yani. E şimdi adama diyorlar sen, senin ne mucizem var? Peygamber de mucize şarttır. E diyor e göster bakalım göstereyim. Ne diyor? Geliyor ağacı çağırıyor. Ey ağaç gel. Ağaç onu mu takar? Ağaç duruyor. Kütükte ha? Adamlar bile şimdi kütük gibi adama gel desen gelmiyor ya ağaç gelir mi gel gelmiyor gel gel e biz tevazulu adamlarız dedi o gelmezse biz gideriz fark etmez anladık da böyle peygambere kim uyar yani Ya e şimdi bu deccal geliyor ırmağa ırmağa diyor ki şöyle ak diyor yani ırmak yatağını değiştiriyor gidiyor onun dediği tarafa akıyor sonra diyor dön diyor yatağına yeniden ırmak dönüyor kuru diyor Koca ırmak kuruyor. E bunları gördüğün zaman millet... Bizim millet şimdi... Göz boğacılığı televizyonda seyrettiği bir hokkabazlığa bile kanıyor ya. Adam öyle oyunlar yapıyor ki... Adamı dörde katlıyor, üçe bölüyor, bilmem ne yapıyor, çuvala sokuyor... Tulumdan çıkarıyor... falan. Nasıl yaptı ya diyor yani. Çünkü o göz boğacılık, el hareketi, el çabukluğu vesaire oyunlar hala var. Buna bile hayran kalıyor. Şimdi göz, göz görerekten bu kadar lafı geçersi. Fitneleri çok. 70 bin Yahudi dedik, İspan Yahudileri. 13 bin kadın. Yani genel olarak Deccal'ın ilk tabileri etrafında olanlar, Yahudiler, Moğollar, Tatar Moğollar ve kadınlar. Tabi Allahu Teala ona şeytanlar gönderiyor. Ne dedik? Hazreti Mehdi'ye 3000 melek geldiği gibi, Deccal'a da ne gelecek? E şeytanlar bu. Şeytanlar ne diyecekler ona? İsta'in bina alâ Ne istiyorsan biz sana yardımcı oluruz. E şeytanın hünerleri yok mu? E, var. Şeytan şimdi göz açıp kapı edecek kadar zamanda nasıl Cebrail aleyhisselam arşıdan buraya iniyor. Şeytan da istediğimi doğudan batıya bir anda tık diye e, uçuyor. Şeytan da böyle Allah Teala bir imtihan olsun diye ona da hünerler vermiş. Diyor ki onlara, gidin insanlara diyor, benim onların Rabbi olduğuma dair vesvese ve telkinde bulun. Bütün dünyaya şeytanları e, dağıtıyor. Her insanda melek de var, şeytan da var. İnsan ne tarafa ise o tarafı e, namaz yok, abdest yok, alnın secdeye değmez, ilim yok, bir şey yok. Televizyon seyret, diziler, romanlar, filmler. Bu adama şeytan vesveseleri, herif de böyle bir şey sergilediği zaman da ne olur? E, ee, onun için. Durum zor. Fitneleri bahsine gelince, oo, sayısız fitneler hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Biz size geçen dersimizde, daha evvel dersimizde ne dedik? Kıyamete kadar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en büyük fitne ne fitnesi dedik? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal fitnesinden büyük fitne olmamıştır. Onun için fitneleri nasıl sayacağız? Ama hadis-i şeriflerde belirtilen kadarıyla kısaca sayacağız. Şimdi hadis-i şeriflerde iki tane dağ onunla beraber gezecek. İki dağ deccalla birlikte gezecek. Birinde ağaçlar, meyveler, sular, diğerinde dumanlar, ateşler. Ne diyecek? Hadi il cennetu ve hadi in İşte bu burası cennet, işte burası cehennem. Millete bunu gösterecek. Şimdi cennet ve cehennemi kendi yanında gezdirdiğini iddia edecek ve görenlere de bu izlenimi verecek yanında böyle bir su ırmağı devamlı akıyor yine yanında seyyar nereye gitsek götüreceği ondan sonra yanında bir kocaman dağdan yemek etli pide gibi böyle istediğini yediriyor kimi insanları öldürecek sonra diriltecek bunlar gelecek Şimdi maldibalun min hubz ekmekten bir dağ koca bir hamur dağı gibi yanında ve ness fi cuhdin illa men insanlar da Deccal'ın çıktığından önce çıkmasına yakın büyük kıtlık olacak. Zaten o kıtlık ve kuraklık da insanların Deccal'a uymasına sebebiyet verecek. Zor oyunu bozar. Meselesinden dolayı ancak ona uyanlara veriyor o ekmekten. Ya bu sefer e, aç mı kalalım ölelim mi canım tamam Rabbimiz sen sen sen ol canım sen ekmeği ver de. Ya millet ekmeği verdin mi millet görmüyor musun bir döner yedirdin mi hangi saattegar olsa gider onun peşine. Bizim millet böyle. Yine çıkıyor çıkacak adam meydana bir döner daha yedirir. Hadi bakalım bir dönere millet kanar yani. Yüz yaşında nene yani çarşaflı marşaflı. E ne oldu nene niye sen bu adamın peşine gidiyorsun diyor. E hakkı geçti bize dönerini yedik. <gülüyor> <gülüyor> dönerini sen uyanık olsana hem dönerini ye hem de peşine gitme. cahiliğin ne lüzumu var? Bizimle de bir ekmek yedirdin mi? Hele bir de döner de varsa tamam. O da döner. Döneri gördü mü döner. <gülüyor> Efendim Şimdi iki tane ırmak yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ma'ahuma ma'ahu nehran ene a'lemu bihi ene a'lemu bihima minhu." Yanında iki ırmak var diyor. O iki ırmakları ben ondan iyi biliyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ırmaklar olacak? Bir ırmak ana cennehru ve kullu'l Bir ırmakı cennet diye gösteriyor. Ve neharun yakullu'n nar. Bir ırmak cehennem diye gösteriyor. Diyor gösteriyor. Femen ''Udghilellezî yüsemmi'il cenne fevvel nâr.'' ''Onun cennet'' dediği ırmağa giren cehenneme girdi. ''Ve men udghilellezî yüsemmi'il nâr fevvel cenne'' Cehennem dediği ırmağa giren cennete girdi.'' Bu imtihan zor. Şimdi, hadis-i şerifte buyuruyor. ''Le'enâlemu bimâ ma'addeccâliminu.'' ''Ben deccalın hünerlerini ondan iyi bilirim.'' diyor. Allah bana bildiriyor Celle Celaluhu. ''Mâhu nehrâni yecriyân.'' İki ırmak akıyor. Hadu mar'el ayn Bir tanesi herkesin gözü önünde görünüyor ki bembeyaz su. Ve la ghar'el ayn narun göz görüşünde görünüyor ki tutuşmuş ateş. Siz nereye gireceksiniz? Siz nereye girersiniz? E, ateşe kim girer? E, burada berrak su var ya. Ama bak ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Femā in idraka zālika minkum ey benim ümmetim içinizden kim o zamana yetişirse felyad dinhar allazī yarāhu nāran wal yaghmiḍ thumma lyutāq tirāsu falyashrab fe-innahu mā'un Kim içinizden bu duruma karşı karşıya gelirse o ateş gibi kaynayan ateş gibi görünen ırmağa hemen dalsın diyor ve ne yapsın gözünü kapasın diyor gözünü kapayı, başını içeri soksun bir de içsin o bal gibi sudur diyor şaşırmayın ey ümmet diyor size ters gösterecekler hakkı batıl batılı hak gösterecekler doğruyu yanlış yanlışı doğru gösterecekler cenneti cehennem cehennemi cennet gösterecekler diyor şimdi bile başladı o senaryolar yani Deccalın öncesinde de çok deccallar var. Nasıl ki Mehdi'den önce çok mehdiler var. Hakiki Mehdi bir tanedir ama Mehdi'nin öncesinde mücedditler var, mehdiler var, alimler var, veliler var. Ne buyurdu İsa aleyhisselam? Geçen hafta anlattığım zuhuratta bizden önce gelecekler var. Deccaldan da önce ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 30 küsur deccal var. Ha tamam, hakiki deccal bu anlatılan çıkacak ama onun öncesinde de ne var? Deccallar var. Bunlardan birini de televizyon olarak görebilir miyiz? Pek Pekala görürüz. Çünkü iyiyi kötü gösteriyor, kötüyü iyi. Ama her kanal, her program için konuşmuyorum. Ama şu anda bu millet neye tabi oluyor? Haberlerde gördüğüne, açık oturumda dinlediğine, onların Süslü bir hayat, güzel bir hayat diye gösterdiklerinde herkes imrenmeye başlıyor. Onların kötü gösterdiğine, bütün millet aman benden uzak olsun diye kaçmaya başlıyor. Öyle mi? Yönlendirmiyorlar mı milleti? Evet. Şimdi de aynı. İslam düşmanlarının, bu masonların, Lyonsların, Rotorilerin, İslam düşmanlarının ak dediği karadır, kara dediği aktır. Kızıl Sultan dedikleri Sultan Hamid... ...evliyanın başıdır. Ama çok iyi adam diye gösterdikleri eşkıyanın başıdır. Bunu ona göre kıyas edeceksin. Bunlar... ...her zaman aynı deccallığı yaparlar. Deccallar çoktur. Sonuncusu tabii... ...en büyük gelecek Allah muhafaza buyursun ama... ...şu anda da aynı deccalların oyunları var mı? Millete namaz kılmayı, oruç tutmayı... Başını kapamayı, çarşaf giymeyi medresede okumayı cehennem gibi göstermiyorlar. Öcü gibi göstermiyorlar. Bir lokantaya gittik. İşte Müslüman kardeşlerimizin içki yok, müzik yok. Orada bir yemek yiyoruz. Hanımlar yanında çocuklar. Gittiler orada abdest yerine çocuğa çocuğu götürürler. Orada bir kadın çocuklara diyor ki acıyorum size. Niye? E babanız sakallı, ananız çarşaflı olduğuna göre siz de büyüyünce böyle olursunuz. Acıyorum size. E tabi ki bizimki de dedi ona ki ben hiç acımıyorum size. O da uygun bir cevap olarak düştü. Ben dedim ne dalaşıyorsun bırak. Ya içkili yere git gitmiyorum. E git başka yere gitmiyor. Gelmiş Müslümanlar herkes kapalı. Herkesi gelmiş oraya. Orada da Müslümanın çocuğuna diyor ki acıyorum size. E şimdi, bunlara kim bu zihniyeti açladı? Çarşaf giyen kadının, sakallı cübbeli bir adamın çocuğuna acınacak durumda bu aile, bu çocuklara yazık vah vah. Kim gösterdi bunlara bu görüşü? Bu programlar değil mi? Onun içindir ki, bu deccallık çoktan dedim. Bu deccallık milleti sarıyor. Ama tabi esas teccalın fitnesi önümüzde büyük. Ama şimdiden dikkatli olun. Şimdi de ya o teccal çıkana kadar hoca senin de dediğine göre zaten 160-200 sene hiç bana uğramaz. Bana ne diyorsun ama öncesinde teccallar var. Ela inne beyni yedi saati. Deccacile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Kıyametin öncesinde çok teccallar var. Bazı hadislerde 30 küsur olarak sayıveriyorum. Onları tarif ederken saptırıcı önderler, şaşırtıcı liderler, insanları haktan ayırıp batıla yönlendiren yöneticiler. Adama, değil mi? Avrupa Birliği'ni gavurlarla birleşmeyi cennet gibi gösterirler, Müslümanlarla birleşmeyi cehennem gibi gösterirler. Her şeyi ters. Her mesele ters olur. Onun için dikkat edeceksin. Neresi cennet, neresi cehennem? Öyle mi? Gavurlar cehennem. Gavurlarla birleşmek cehennem. Onlar gibi olmak, onlara benzemek cehennem. Ama millete nasıl gösteriliyor? Ekonomik seviyeniz şöyle düzelecek, milli gelir adam başına 15 bin dolara çıkacak, şöyle şöyle böyle böyle. Hikaye. Martuval. Millete öyle gösteriliyor. Aman sonra Mekke gibi oluruz, Medine gibi oluruz. E ne olacak Mekke gibi, Medine gibi? Herif Haç'a gitti geldi de Şadırvan'da abdest alıyor. Akyazı'da. Atmaca vardı, Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri çok severdi, Ay o tabi ağlar ağalık. Önemlidir, küçük yerlerde daha belirgin. Ya o adam da hep ömrü, hayatı, dinsiz imansızların peşinde geçmiş adamlar diye tanındığı için ya bu haçada gitse ne olur mu olur bir hiç. Yani Allah kabul etsin denecek adam. Değil haçada gidiyor bazı böyle. Efendim imansız adamlar da gidiyor. Nüfus süzdanında Müslüman yazarsak geri sokuyorlar. Ama kalbinde iman yazılıp yazılmadığını kontrol edemiyorlar. Onun için bunlar da gelmiş ya dedi neyse belki Allah iman nasip eder, ıslah eder, idade eder. Adam şimdi gelmiş ben yine de. Bir komşuluk hukukumuz var yani Allah kabul etsin derim ama Neyse abdest namaz bitsin abdestten sonra Gideyim Allah kabul etsin diyeyim derken Diyor abdest oluyorum oradan Onlar orada konuşuyorlar İkisi de haçtan yeni gelmişler Tünel senesi Şimdi o diyor ki Gördün mü diyor Arabistan'ı Allah diyor şu şeriatı kaldıranlardan razı olsun diyor Yoksa diyor bizim burada diyor orası gibi olacaktı Yani kadınlar kapanacaktı diyelim e orada da ne var işte kadınlar kapalı bir, bir iki bir şey var. İslam nişanlarından onlara dayanamamış yani. Ben de diyorum. Döndüm dedim diyor. E peki madem sen İslam'a İslam inanmıyordun. İslam'ın nişanlarını beğenmiyordun. Efendim ne gittin Mekke'ye de orada. Tünelde de ölecektim de milletle seni şehit oldu zannedecekti. Dedim diyor işte. şikayet ederim seni bilmem ne etmeyenin de dedim diyor. Ondan sonra konu kapandı diyor ya. Yani. E şimdi adam aman diyor Arabistan gibi olur. E ne olacak Arabistan? Ne var Arabistan? Dükkanını adam açık bırakıp gidiyor. Kimse hırsızlık yapmıyor. E efendim şimdi burada nasıl bir durum var? Can güvenliği hiç adam öldürme diye bir şey duyulmuyor. Burada her gün bu kadar insan birbirini öldürüyor. Efendim yani bizim için örnek Arabistan değil. İran değil, Arabistan değil bizim örneğimiz Ehli Sünnet vel En önemli örneğimiz Osmanlı ecdadımız. Osmanlı ecdadımızın verdiği sükûnet, emniyet, hürriyet, adalet dünyayı 6 sene yönettiler mübarek ise bizim ecdadımız var. Biz onlardan ama mesele ne? Kur'an ve sünnete dayanan Allah'ın dini üzere yaşayan toplumların huzuru ve güveni örnek olmuş dünyaya. Medeniyetleri getirdikleri örnek olmuş. E bunlara gözümüzü kapatıp da şimdi gavurların neresinde ne medeniyeti arayacaksın. Ama ne diyorum sana? İşte o dekcalılar ne yaparlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti cehennem gibi, cehennemi cennet gibi gösterirler. Siz de aldanırsınız. Ya tabii allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın Amin. demek lazım, aksi takdirde tabii bana deccal bir şey yapamaz deccal çıksa adamı mahvederim falan böyle de konuşmak bir müslümana yakışmaz hani şimdi adam şeytan bana bir şey yapamaz deyip duruyormuş da Efendimiz hazirimiz çok anlatırdı ee, şeytan da demiş şundan bir görüşelim ya hep görüşüyoruz zaten de erif esir almış şeytan da herifin haberi yok şeytan esir oldun, demiş neyse Efendim sen demiş, sen misin o falan? Kimsin sen ya falan? E sen demiyorsun şeytan bana mı? E ben, ben şeytanım demiş, hadi ya falan. E demiş, bak şimdi gel peşime de sana ne yapacağım falan. Bu da düşmüş peşine gidiyor. O demiş, ya millet iplen çekiyorum sen ipsiz geliyorsun ya demiş. Şeytan adama böyle ip çekip de halatla bağlayıp da çekmez ki işte böyle bir oyun lan. Hiç anlamazsın ki şeytana uydun, halbuki peşindesin. Bukhari'de yine, Muhire bin Şuhbe hadisinde Ma'u cebel hubz, ekmekten dağ var. Müslim rivayetine Ma'u cebal hubz ve lehm ve nehrum mimma Etten, ekmekli etten dağlar var. Yanında sularla ırmaklar, su ırmakları var. Çok hadis-i şerifler, Ma'u taham ve şarap, yiyecekler var, içecekler var. Ma'u mislul cenneti ve nar, cennet gibi, cehennem gibi efendim yanında örnekler var. İbn-i Mesud'den rivayette, maucebelün minmarak, çorbadan, efendim etli çorbadan, sıcak hiç soğumuyor. Sanki devamlı altında şey kaynatıyor, ya seyyar dağ gibi yanında dolaştırıyor. Ondan sonra yeşillikler, ırmaklar, bir taraftan da ateşler, dumanlar. Hadi cenneti, hadi nar. İşte cennetim, işte cehennemim. Bu adaaım, bu İşte yiyeceğim, işte içeceğim. Dünyayı talan ediyor. Şimdi ulema burada ihtilaf etmişlerdir. Acaba hakiki midir bunlar yoksa gözboğacılık gibi bir hayal ürünü müdür diye. Burada ihtilaf var. Ben tabii ikisini de söylemek durumundayım. Alimlerin görüşlerini e, söylüyorum. Mughire İbn-i Şube, sahabeden radıyallahu anh, Bukhari ve Müslim hadisinde buyuruyor ''Küntü üksiru misu alin nebi, sallallahu aleyhi ve sellem anid deccal'' Ben diyor deccalı Resulullah'a çok sorardım sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal konusunu çok sorduğum zaman ''Fekaleli ve ma yadurruk'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Sen ne korkuyorsun, sana ne zarar verebilir ki?'' dedi bana. Ben dedim ki kuldülenüm yekulünne ma'u cebele huvzi. Ya Rasulullah diyorlar ki millet aç kalacak, yanında ekmekten daha olacak, sıkıntıya düşerim de kayar mıyım falan. Ben de korkuyorum diyor. Sahabe-i kiram deccalı o zaman ne kadar yakın tehlike görmüşler. Hatta bir hadis-i şerifte Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem deccalı tam bir tarif ederken, Müslüm hadisidir o kaç sayfa uzun bir hadistir onları okuyacağım. O hadisteki tarifi öyle yaptı, öyle yaptı, buyurdu ki korkmayın ben size onu öyle tarif edeceğim ki hiçbir peygamber ümmetine öyle bir tarif yapamamıştır. Ben size tam tarifi yapacağım, bu hadis anlattı diyoruz, hadis bitti, sahabe-i kiram o kadar zannettiler ki Medine'ye yakın hurmalığa gelmiş gibi gittiler teftişe. Orada mıdır acaba? Şuraya kadar gelecek dediği yere kadar gittiler. İman budur, hadise itikat budur, peygambere iman budur. Hadislere inanmam, şuna inanmam, buna inanmam. Sen niye inanırsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi buyurduğu çıkmadı? Saati var, vakti var. Bugüne kadar buyurulanların hepsi çıktı. Bunlar 1400 sene evvel olan şeyler miydi? Hepsini tarif etti. Kaç ay, bir senelerce burada bir seneyi geçti. İki sene okuduğumuz küçük alametler, orta alametlerde. Ne mucizeler okunmadı mı burada? Hepsi mucize. Haber veriyor. Ya bunu da haber veriyor. Onlar çıktıysa bu da çıkacak. Böyle şey olur mu demek imanla bağdaşır mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada anlatsa bu hadisleri içinden şu cemaattan biri de çıksa dedi ki, ya Resulullah böyle de olur mu ya sen de biraz attın dese bu adam Müslüman olur mu? O zaman bu hadise inanmam diyenin de imanı olmaz. Hadisler Kur'an'dan ayrılmaz. Yeter ki kaynağı. E Bukhari diyoruz. Müslüm diyoruz. Ne kaldı? En sağlam hadis şerifler deccal hadisleri, kütüb-ü sitte hadisleridir. E sen hala o olur mu? Bu olur mu? Şu olur mu? Dediğin zamanda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişseydin demek sohbetini dinleseydin kapıdan çıktın mı amma da attı diyecektin yahu. Ben senin imanına nasıl inanayım? Aman hadisler hakkında diliniz uzamasın. Allah dilinizi koparır ha. O hadisler hakkında dili uzayan hocalar çok var. Bir de hocalar. Nasıl hadisler hakkında konuşuyorsunuz siz ya? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize din getirdi. Bunları bize beyan etti. Allah Teala ona bu yetkiyi verdi. Ona vahiy etti. Bunları bize. O bildirdi. Kimse kafasından bunu uydurabilir mi ya? Onun için tamam kaynak sorun. Biz size kaynak sormayın demedik. Ama sen efendim bu kadar sahih kaynaklarda gezen hadis-i şeriflere de acaba dediğin zaman, e sen Rasulullah'ın zamanında olsan sallallahu aleyhi ve sellem seni ne yapardın? Hazreti Ömer'in eline bir düşecektin sen yani. Sana bir farukluğunu gösterirdi yani. Bir de giderdin ona sorardın. Ya Ömer ne oldu? Mâ zâkâle âlifâ. Münafıkların işini Allah Teala anlatıyor. Münafıklar. Estağfirullah. Ve min وَيْلَ لِلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ عِبَادِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين Sana kulak veren münafıklar var. Sohbetleri dinliyorlar. Sonra senin yanından çıkıyorlar. İlim sahibi sahabelere Ebu Bekir Sedikaya Ömer gibiden yanına geliyorlar. Demin ne dedi ya? Böyle terbiyesiz adam var. Alay etmek için. Demin ne anlatıyordu orada diyorlar. Onların diyor Allah kalplerine mühür vurdu. Onlar nefislerinin arzularına uydular. Hazreti Ömer'e çıkacak. Şey ki, Yahu eşeğinin kulakların arası kırk arşın Şuraf şöyle. Bu nasıl bir şey yani? Buna inandın mı sen? Dediğin zaman ne yaparsana? Gel inandırayım seni de. <gülüyor> Niçin? Müslümansan inanacaksın. Öyle ne dedi ya? Bu nasıl iş ya? Demeyeceksin. Bu nafık mısın sen? Efendim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o Muhire hazretlerine. Yani sana ne zararı olur dedi. Ya Resulullah işte bu, bu yani sahabe nasıl inanmışlar ki diyorum bak bu Bukhari Müslim'de bu yani diyor ki işte ekmekten daha var yanında millet aç kalacak hani zor oyunu bozar mı ben de bozulur muyum yani korkuyorum ne yapacağız falan iman bunu gerektirir yoksa ben burada hikaye dinliyorum korku filmi izliyorum gibi sohbet dinlenmez o zaman buyurdu ki yok dedi o Bundan daha hafiftir. O kadar büyütme dedi. Şimdi bu cümle innehu ehvelu min ulema tarafından değişik şekillerde tefsir edilmiş. Mesela bir bazı alimler şöyle mana veriyorlar. Yani o hakikaten gerçek manada bir ekmek dağı cennet dağı değil. Ya öyle görülüyor. Hakikat gerçeği bunun yok. Cennet yani hadis şerifte de diğer hadis-i şerifte de ne buyurmuştu demin hani? Biri beyaz su görünüyor, öbürü ateş görünüyor göz görüşünde. Ama diyor içine dalın, için diyor. O ateş görünen soğuk sudur. Oradan da anlaşılıyor ki bir göz boğacılık ve dış görünüşle içerisi farklı olacağı anlaşılıyor. Fakat tabi İbni Arabi Hazretleri Kazı İbni Arabi, muhitin Arabi değil bu. Maliki müctehitlerinden Fas'ta ziyaret ettik. Kazı İbni Arabi Hazretleri buyuruyor ki o, bu Allah'ın kullarına bir imtihanı olacaktır. Onun için bu hakikattir. E Resulullah'ın buyurduğu bu mana nedir? Resulullah'ın buyurduğu şudur diyor. O öyle korkulacak gibi bir şey değil. Öyledir ama sen korkma. Çünkü Müslümana bir zararı olmayacak. seni gibi Müslümanlara manasındadır. Efendim Allah sevdiklerini onun fitnesiyle saptırmayacak. Öyle demek istedi. O da o manayı veriyor. Tabi yalnız hadis-i şeriflerden diyor anlaşılan. Mesela Ateş gibi gördüğün cennettir, cennet gibi gördüğün ateştir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılan, e, demek ki e, bazı gösterdikleri hakikat mana gerçek olacak, bazı gösterdikleri de sihir, büyü ve göz boğacılık kabilinden olacak. Bunların arasında fark görülecek. Çünkü gerçek manada cennet, cehennem zaten... Allah mahsustur. Allah'tan kaydısının mahsus değil. O tabii bir görüntüde öyle bir izlenim verecek. Ondan sonra diğer fitnesi yeryüzünü süratle kat etmesi. 40 günde dünyada ayak basmadığı yer bırakmayacak. 40 gün. Mekke ve Medine dışında her şehre basacak. Ey buraların haline. Yani artık ne hızıyla diye anlarsan anla. rüzgar arkasına alan bulut hızıyla mı? Ne hızıyla Öyle gidiyor. Ondan sonra İbn-i Ömer radıyallahu anh'la sayihat, ediliyor. Ehlül Meşrik ve Ehlül Meğrib. Üç kere bağıracak. Öyle bir böğürecek. Öyle bir ses vermiş Allah. Bağırıyor dünyanın her tarafı duyuyor ya. Doğu ve batı. Böyle bir say üç kere o barış yapacak. Ve tenavelu ta'ir min el-jaw ve şems havadan diyor kuşu kapacak güneşle de pişirecek hemen böyle bir artık yaratık. Inna radıyallahu zaylan hadisinde inna yahuul-bahr fi günde üç kere denize dalıyor derin yerler topuğuna geliyor. Gelmiyor bile. Ve ihdâde yatlûnül bir eli öbür elinden uzun. Fe meddut ile filbahar uzun el denize sarkıtıyor, feblığu o dibini buluyor denizi. Fe istediği balığı çıkarıyor. Bunlar fitneleri. Daha ne fitneleri ne fitnelerim. İnnehu yuğrucu Fiqh ve din, ve idbar min el Onun çıktığı zamanda din çok zayıf düşmüş olacak. İslam çok zayıf. Tamamen yani bir şey bilen kalmamış. İlim diye bir şey kalmamış. E, ulemanın ölmesiyle ilim elden gidiyor. 150-200 sene de acaba ne kalır? Şu Osmanlı'daki alimlerden 40-50 sene, 60 sene içerisinde, değil mi? Emin Sara hoca Allah selamet versin. Diyor anlatıyor işte, ben diyor İstanbul'a geldiğimde o zaman 60 tane dersham vardı Fatih Camisi'nde. 48'lerde mi, 43'lerde, 48'lerde 60 tane dersham Ömer Nasuh Efendi gibi. Şimdi kaç tane var? Bir tane dersham şu anda kalmak. E vefat ettiler evet. E onun için Allah ilmi diyor milletin kalbinden söküp almaz hocalar gece âlim yatıp da sabaha cahil olarak kalkmaz velakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır hatta ayale alim alim kalmadı zaman takaza nasıl olsa insanlar cahil adamları lider seçerler feşudufu fevte bi gayri ilim onlara sorarlar onlar da bilgisizce Fetva verirler. فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا Kendileri de sapıtırlar, millet de saptırırlar. Adam, e, adama sorar, ''Ya bu deccal, metcal mıdır? Buna uyalım mı, uyumayalım mı?'' ''Olur mu canım? Ne deccalıdır? Uyun.'' der. Millette de uyar. İlim, deccalın çıktığı zaman ve dönem, ilim kıt olduğu, ilmin insanlardan yüz çevirdiği, dini çok zayıf olduğu bir zaman. فَلَا اَبْقَاهَدُنْ يُحَاجُوا فِي اَكْثَرِ الْاَرْضِ Dünyanın ek serisini gezecek de karşısına bir mücadele edecek bir adam bile çıkmayacak. Tabii ki öbür güçleri kuvvetleri ayrı da yani şimdi hadis-i şeriflerde okuyacağız ileriki derslerde ne yapılması lazım ne okunması lazım ne zikredilmesi lazım be, bilen yok. O zaman mücadele zorlaşacak. <gülüyor> İnsanlar onun bahsini hiç yapmadıkları bir zaman. Tamamen unutulmuş yani. Bu deccal konusu, bu alametler, bu dersler yapılmayacak. Onun için birden millet alacak. Nasıl bir hadiseyle karşılaştıklarının farkında olamayacaklar. <gülüyor> Ve innem ekstra ma etteguhul ağrab nisa Kadınlarla Bedeviler, yani Bedevi Araplar olsun her milletin Bedevisi var. Yani işte kültürsüz, cahil, efendim, şehirlerden uzak yerlerde bilhassa yaşayanlar Tamamen ona uyacak. Hatta innen racule yuravidu ummehu ve bintehu ve uktehu ribatan mekafeten yehruz neyleh Şuraya bak ya. Adam diyor o kadar endişe edecek ki deccal çıktığı zaman aman annem kaçar da ona karışır diye ona iman eder diye kızım ona iman eder diye kız kardeşim ona iman eder diye Veyahut halam teyzem iman eder diye evde bağlama zorunluluğu getirecek. Eve bağlayacak onlar. Çünkü bıraksan çıktı gitti. Deccala olacak Onları bağlayacak diyor. Aman adam işe gidiyor bir yere gidiyor. Akşama gelirim hepsi deccala uymuş. Aman görmesinler onu diye. Allah Allah. Ennehu yeti fekuli arabi Deccal gelecek. Bedevinin birine mesela cahil bir adama e rüyete, leke lakin ve baştı lakin ümmeki. Ateş duyni Rabbi Şu adamla gelecek. Anan baban var mı? Yok, öldü mü öldü. Ne kadar oldu? On sene, 20 sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın? Ben senin Rabbin olduğuma. Hadi git içine. Işte, yapamazsın ya. Ne yapamam ya? Fakülte tamam. İddialık. İnan, inanacağım tamam. Anan babamı dirilt. Diyecek, Bir şeytan hemen anasının şeklinde gelecek. Bir şeytan da tam babası gibi gelecek. E sen şimdi ananı babanı tanıyor musun? Tanıyorum, iyi tanıyor musun? Bir daha bak, bir daha bak. Elini de tut. E gelen de aynı. Öyle bakacak, böyle bakacak. Sağlam mı, sakat mı, hakikat mı? Öyle ya, tırışka mı diye gidiyor mu? Film mi? ne Böyle yapacak. Şöyle yapacak. Sopa sağlam ana babası ya. Canlı gelmişler. Allah izin veriyor. Şeytan insan şeklinde geliyor. Melek de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? Kapınıza gelenleri boş çevirmeyin. Bazı kere kapınıza gelen ne insandır ne cindir. Yani melektir. E o zaman ne olacak? E geldi anam babam hakikaten. Fekulenle o bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki ya ebnen yetebu fe inne evladım yavrum yapma bak Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inan. Görüyor musun? Fe tebehu o da efendim ona uyacak. Millet Allah Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurur ki ve inne kum Lentarau rabbekum hatta telka rabbekum ölüp dirilip mahşere çıkıncaya kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. E bunu bilmeyen adam e şimdi sen nasıl benim Rabbim olsun? Resulullah buyurdu ki ben öleceğim, dirileceğim, mahşerde göreceğim. E şimdi cennete girersem göreceğim. Tabii mahşerde de tecellilerini görecek. Ama e şimdi dünyada gördüğü zaman ilmi olsa ona inanır mı? Namaz. Ama ilmi olmayınca demek Allah görülmeye başladı diyecek bu sefer. Ya işte şimdi nasıl Hristiyanların batıl batıl itikatları var. Gülüyoruz değil mi? Fıkra olmuş. Değişik değişik inançları. Papaya işte Allah diyorlar, ilah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar. Onu kutsuyorlar mesela. Ş şaşkın şaşkın ilaçlar. Yok efendim Tanrı'yı alıyor alıyorlar, buluyorlar, kaybediyorlar. Saçma saçma bir şeyleri var. E şimdi Müslümanlar da o kadar cahil olursa, durum bu. Onun için Hz. radıyallahu anh buyurdular ki, لَوْخَرَجَدْ دَجَّالُ ف۪ي زَمٰنِكُمْ لَرَمَتُ الصِّبْيَانُ Ey sahabe-i kiram! Deccal sizin zamanınızda çıksa, kimsenin ona uyması bir yana, sizin bu Medine'nin sabi-sibiyan çocukları, ona taş atar da kovalar. Hadi git işte. Amin. Sübhane ve abil hamdülillah rabbil Salatu ve selamu ala seyyidil mursilil muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme al-cenne. Ve ne'udhu bi'ke minen nâr. Allahümme inna ne al-cenne. Ne'udhu bi'ke minen nâr. Allahümme inna ne se'elüke al-cenne. Ma qarrabbe ilyâ min qavlim amel. Ne'udhu bi'ke minen nâr. Ma qarrabbe ilyâ min qavlim amel. Allahümme inna ne min khayr ma se'eleke min muhammed. sellem. نعود بك من شر ما شاهد قدم نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اننا نسالك من الخير hayi lana min amrihina rashida allahumma inna na'udzu bika min adhab jahannam na'udzu bika min sharri fitnetil masiihid dajjal na'udzu bika min fitnetil mahya wal mamat na'udzu bika min adhabil qabr wa na'udzu bika el ma'sibil maghram amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Muhammed mustafa sallallahu alayhi ve sellem İ olan imanımız hürmedine okuduğumuz, dinlediğimiz hadis-i şeriflere olan itikadımız bereketine Amin. şu mübarek cuma gecesinde cümlemizi affeyle muhafreti bizden gelecek nesillere el sünnet kardeşlerimiz hep nesillerimizle ile Ya Rabbi deccal'a uymaktan muhafaza eyle deccal fitnelerinden muhafaza eyle ahir zaman şerlerinden muhafaza eyle imanını kaybetmekten muhafaza eyle imanımız sana emanet sen muhafaza eyle Ya Rabbi burada bulunan bütün içimizdeki hastalarımıza acil şifa Amin. dertlerimize deva borçlarımıza edalar ihsan eyle fakirlerini kazine-i gaybden helandan merzuk eyleyip, haramlardan şüphelerden beri eyle amin, amin. diyendilerini azad eyle amin. bizden evvel ölmüş cemaatlerimize sevdiklerimize yakınlarımıza gargı gargı rahmet eyle kabirle, nur eyle ruhleri için bu cemaatlerimize bir defa gelip iman ile ölmüş kabirde hediye bekleyen kardeşlerimiz dervah için buyurun bir kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah eşhedü Amnû ve Bu sohbetimiz, sohbet cemaatimizin hep ruhlarına ulaştır. İhsal ile. Amin. Amin ya Rabbi. Özellikle sohbet cemaatimiz olmaz fakat ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerimiz, ecdadı, ceddatımız, dedeler, neneler, imanla İmanla ölenlerin ruhlarına hediye gönderiyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ennem fânân. Amnû ve Hediyemizi ulaştır. hepsinin memnun eyle. Amin. Bârek Cuma gecesinde mesrur eyle. Kabilen Rabbu'tüm Riyadul Cenan eyle. Amin. Azabı olanların azaplarını bu şahitetler ümmetde cuma gecesi bereket ne deforu izale eyle. Hem bizler de son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime şahitliğimiz dünya ahirette ayırma, ehlinden ayırma, bununla yaşayı bölmek nasip eyle. Amin bi ve yasin ve selamun alel mursalin ve elhamdülüke ya rabbel al alemin Dualarımızın kabulü Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hakkımızda hayırlı şahitliği ve şefaatliğinin müesser olması için buyurun Es salatu ves selam Aleyke ya Resulallah Es salatu ves selam Aleyke ya Habiballah Es salatu ves selamu aleyke ya seyyidel ve vel ahirin Selamün ala Murcelin ve alhamdulillah Rabb alaamin ila şerifin Peygamberi Muhammedin صلى الله عليه وسلم ve Ali مشايخنا كافر لا رفع اسخاص ولا روانات نعمات حاضرين